Elimi beş yerinden dağıladı beş parmağın. Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın, Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı, Andırıyor ışıksız evimde pencereler, Biraz yeşermek için beklesin artık kışı, Çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler, bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna, buhulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz, benim kadar titremez hiçbir yiğit olduna hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü, alnından öz kardeşin öpse ben irkilirim, değil ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü Daha candan görürüm senden uzaklaşınca Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü Bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca Elimi beş yerinden dağıladı beş parmağın Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git Kıskanmak aşkın kanununda var Gerçek seven kalbi bu duygu sarar. Henüz üç yaşında bir kardeşim var seni ondan bile kıskanıyor. <gülüyor>